Hatime, şu Hatime dört çeşit hastalıkları beyan eder ve tedavi çarelerini gösterir. Birinci hastalık yeistir. Arkadaş, amele ve taate muvaffak olamayan azaptan korkar ye'se düşer. Böyle bir meyusun gözüne dini meselelere münafi, edna ve zayıf bir emare kocaman bir bürhan görünür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez. Diğer emarelerin saikasıyla ilanı isyan ederek İslam dairesinden çıkar, şeytanın ordusuna iltihak eder. Binaa alay, amale muvaffak olmayanlar yeise düşmemek için şu ayete müracaat etsin: Ül ya ıbadiy al-ladin asrifu 'ala anfusihim, la taknatu min rahmeti Allah, inna Allah yawfuru zinub jimia, innu huwal ghafurur İkinci hastalık ucubdur. Arkadaş, yeyise düşen adam azaptan kurtulmak için istinad edecek bir noktayı aramaya başlar. Bakar ki bir miktar hasenat ve kemalatı var, hemen o kemalatına bel bağlar. Güvenerek der ki: "Bu kemalat beni kurtarır, yeter." diye bir derece rahat eder. Halbuki amale güvenmek ucuptur, insanı dalalete atar. Çünkü insanın yaptığı kemalat ve iyiliklerde hakkı yoktur, mülkü değildir onlara güvenemez. Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. O vücudu yolda bulmuş, lakite olarak temellük de etmiş değildir. Kıymeti olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış da insan almış değildir. Ancak o vücut, habi olduğu garip sanat, acip nakışların şahadetiyle bir sani hakimin deste kudretinden çıkmış, kıymetler bir hane olup İnsan o hanede emaneten oturur. O vücutta yapılan binlerce tasarrufattan ancak bir tane insana aittir. Ve keza esbab içerisinde en eşref, en kuvvetli bir ihtiyar sahibi insan iken, ef'ali ihtiyariye namıyla kendisine mal zannettiği ef'alin ekil, şürp gibi en adi bir fiilin husulünde yüz cüz'ünden ancak bir cüzü insana aittir. Ve keza insanın elindeki ihtiyar pek dardır. Havasının en genişi hayal olduğu halde o hayal akıl ve aklın semerelerini ihata edemez. Bunları bu kadar büyük iken nasıl daireyi ihtiyarına idhal edip onlarla iftihar ediyorsun? Ve keza şuuri olmaksızın senin lehine ve aleyhine çok fiiller cereyan etmektedir. O fiiller şuuri oldukları halde şuurun taalluk etmediğinden sabit olur ki o fiillerin faili bir sani izi şuurdur. Ne sen failsin ve ne senin esbabın. Binaen aleyh mülkiyet davasından vazgeç. Kendini mehasin ve kemalata mastar olduğunu zannetme ve kat'iyen bil ki senden sana yalnız noksan ve kusur vardır. Çünkü sui ihtiyarınla sana verilen kemalatı bile tâhir ediyorsun. Senin hanen hükmünde bulunan cesedin bile emanettir. Mehasinin hep mevhubedir, seyyiatın meksubedir. Binaen lehul mulku ve lehul hamdu ve la havle ve kuvvete illa billah de. Üçüncü hastalık gururdur. Evet, gurur ile insan maddi ve manevi kemalat ve mehasinden mahrum kalır. Eğer gurur saikasıyla başkaların kemalatına tenezzül etmeyip kendi kemalatını kafi ve yüksek görürse o insan nakıstır. Böyle insanlar, malumat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle, eslaf izamın irşadat ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar ve evhama maruz kalarak, bütün bütün çizgiden çıkarlar. Halbuki, eslaf izamın kırk günde yaptıkları bir keşfiyatı, bunlar kırk senede bulamazlar. 4. Hastalık su zandır. Evet, insan hüsn-ü zanna memurdur. İnsan herkesi kendisinden üstün bilmelidir kendisinde bulunan suy ahlakı suizan saykasıyla başkalara teşmir etmesin ve başkaların bazı harekatını hikmetini bilmediğinden takbih etmesin Binaenaleyh, alay eslaf izamın hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini beğenmemek suizandır suizan ise maddi ve manevi istimaiyatı zedeler arkadaş tahtel arz yaptığım hayali bir seyahatta gördüğüm bazı hakikatları zikredeceğim. Birinci hakikat, arkadaş, maliki hakikiden gaflet, nefsin firavunluğuna sebep olur. Evet, tahtı tasarrufunda bulunan bütün eşyanın maliki hakikisini unutan, kendisini kendisine malik zannederek hakimiyet tevehümünde bulunur. Ve başkaları da bilhassa esbabı, kendisine kıyas ile hakim ve malik defterine kaydeder. Ve bu vesile ile Allah'ın mülkünü malını kendilerine taksim ederek, Ahkam-ı ilahiye karşı muaraza ve mübarezeye başlar. Halbuki Cenabı Hak tarafından insanlara verilen benlik ve hürriyet, ulûhiyet sıfatlarını fehmetmek üzere bir vahidi kıyasi vazifesini görüyor. Maalesef su-i ihtiyar ile hakimiyet ve istiklaliyete alet ederek tam bir firavun olur. Arkadaş, bu ince hakikat tam vuzuh ve zuhûru ile şöyle bana göründü ki Gaflet suyu ile tenebbüt eden benlik, Halık'ın sıfatlarını fehmetmek için bir vahidi kıyastır. Çünkü insanlar görmedikleri şeyleri kıyas ve temsiller ile bilirler. Mesela bir adam Cenab-ı Hakk'ın kudretini anlamak için bir taksimat yapar. Buradan buraya benim kudretimdedir, bundan o yanı da onun kudretindedir diye vehmi bir çizgi çizmekle meseleyi anlar. Sonra mevhum hattı bozar, hepsini de ona teslim eder. Çünkü nefis nefsine malik olmadığı gibi cismine de malik değildir. Cismi ancak acib bir makine-i ilahiyedir. Kaza ve kader kalemiyle kudret ezeliye bir cilveciyi o makinede çalışıyor. Binaenale insan o firamuluk davasından vazgeçmekle mülkü malikine teslim etsin, emanete hıyanet etmesin eğer hıyanetle bir zerreyi nefsine isnat ederse Allah'ın mülkünü esbabu camideye taksim etmiş olacaktır. 2. hakikat Ey nefsi emmare kat'iyen bil ki senin hususi ama pek geniş bir dünyan vardır ki amal, ümit, taallukat, ihtiyacat üzerine bina edilmiştir. En büyük temel taşı ve tek direği senin vücudun ve senin hayatındır. Halbuki o direk kurtludur. O temel taşı da çürüktür, Hülasa, esastan fasit ve zayıftır, daima harap olmaya hazırdır. Evet, bu cisim ebedi değil, demirden değil, taştan değil, ancak et ve kemikten ibaret bir şeydir. Ani olarak senin başına yıkılıyor, altında kalıyorsun. Bak, zamanı mazi senin gibi geçmiş olanlara geniş bir kabir olduğu gibi, istikbal zamanı da geniş bir mezaristan olacaktır bugün sen iki kabrin arasındasın, artık sen bilirsin. Arkadaş, bildiğimiz, gördüğümüz dünya bir iken, insanlara dedince dünyaları havidir. Çünkü her insanın tam manasıyla hayali bir dünyası vardır. Fakat öldüğü zaman dünyası yıkılır, kıyameti kopar. Üçüncü hakikat, şu gördüğün dünyayı, bütün lezayiziyle, sefahetleriyle, sefalarıyla pek ağır ve büyük bir yük gördüm. Ruhu fasit, kalbi hasta olanlardan başka kimse o ağır yükün altına giremez. Çünkü bütün kainatla alakadar olmaktansa ve her şeyin minnetine girmektense ve bütün esbab ve vesayete el açıp arzı ihtiyaç etmektense bir Rabb-ı Vahid, Semi ve Basire iltica etmek daha rahat ve daha karlı değil midir? Dördüncü hakikat, ey nefis, müellif i muhterem, kendi nefsine tasrihen, başkalarına da tarihen söylüyor. Kainatın uzak çöllerine gidip, saniyen ispatına deliller toplamaya ihtiyaç yoktur. Bir kulübecik hükmünde bulunan, içerisinde oturduğun cisim kafesine bak. Senin o kulübenin duvarlarına asılan icat silsilelerinden, hilkatin mucizelerinden ve harika sanatlarından kulübeden harice uzatılan ihtiyaç ellerinden ve pencerelerinden yükselen ah, oh ve eninler lisanı haliyle istenilen yardımlarından anlaşılır ki o kulübeyi müştemilatı ile beraber yaratan Halık'ın o ahu eninleri işitir, şefkat ve merhamete gelir, hacat ve amalin ne varsa tahtı taahhüde alır. Zira Sineğin kafasındaki o küçük küçük hücreatın nidalarına lebbeyk söyleyen o sani semî ve basîr'in senin dualarını işitmemesi ve o dualara müspet cevaplar vermemesi imkan ve ihtimali var mıdır Binaen aleyh ey bu küçük hüceyrelerden mürekkep ve ene ile tabir edilen hücre-i kübra o kulübeciğin küçüklüğü ile beraber dolu olduğu harika icatlarını gör İmana gel ve ya ilahi ya rabbi ya haliki ya musavviri ya maliki ve ya men lehul mülkü vel hamd senin mülkün ve emanetin ve bediyan olan şu kulübecikte misafirim malik değilim de o batıl temellük davasından vazgeç çünkü o temellük davası insanı pek elîm elemlere maruz bırakır Mütercimin bir itizarı Mesnevi Nuriye'nin arabi asıl nüshasında bulunan ve yeri burası olan Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber'e dair çok kıymetli ve ehemmiyetli bir kısmı üslubunu ve fesahatını muhafaza edememek ve evrat makamında okunabilen o hakikatleri Türkçeye çevirmekle kıymeti asliyesini haleldar etmek endişesiyle tercüme etmedim. Karilerden özür diler, rahmet ve hayır dualarını beklerim. Mütercim Abdülmecid